Üstüne felsefe toplantısına gelmek, bir doktorların parlak e, zekasının sonucu olabilir mi? E, malum toplandık, güzel, keyifli bir şey yapalım diye düşünüyorum. Şimdi e, bu internet keşfedilir, bir, bir, ne konuşsak her şey internette. Bir gelginlik, bir sıkıntı, zaten malum Türk şeydir yani. Duruş, oturuş, pozisyon alma, tavır, <gülüyor> jest filan bunlar önemlidir ee, filan. iyice geriliyoruz yani. Şimdi böyle şeyleri Amerikalı filozofları filan takip ediyorum. Mesela bunlardan Daniel Dennett filan izliyorum. Şimdi adamlar o kadar rahatlar ki, böyle konularda konuşmalar yaparken filan. Şimdi Dennett diyor ki, bir partiye gidiyorum diyor. Ne iş yapıyorsunuz diyorlar diyor. Profesörüm diyorum diye. İnsanlar Hı -hı diyorlar gözlerini kaçırıyorlar diye. Bu sefer profesörlerin olduğu bir partiye gidiyorum. Ne iş, neyle uğraşıyorsunuz? ''Filozofum'' diyor. <gülüyor> Allahım. <Ha, diyorlar. gülüyor> Ondan sonra filozofların olduğu bir partiye gidiyorum diyor. Neyle uğraşıyorsunuz diyorlar değil mi? Consciousness diyor, bilinç diyor. Ha, diyorlar işte. <gülüyor> <Diye> diyorlar. Diyor. <gülüyor> şu bilinçsiz bu kadar uç, bu kadar şey yapar mı? şimdi bilinç problemi e, daha önce de da konuştuğumuz gibi ee, şey, e, e, kompleks bir problem. Birçok e, problemin iç içe geçmesiyle oluşmuş bir problem. Fakat bunlardan en çok şey yapılanı, e, yani en böyle çarpıcı olanı, en azından benim açımdan en çarpıcı olanı consciousness problemi. Şey, hard problem dediği şeyin, e, David Chermerson, Avustralyalı filozof David Chermerson, Ağır sorun dediği problem. Ağır sorun e, anlatmanın geçen toplantıda da anlattım. E, şey e, En kolay yolunu buldum böyle seninle anlatmaya anlatmaya çalışırken. E, he, en azından hekimleri anlatmak kolay. E, biliyorsunuz bizim fantom ağrılar dediğimiz durumlar var hatırlayanlarınız olabilir ama bütün hizmler zaten. Burada bir uzvunu kaybetmiş insanda kaybedilen uzvunun olduğu yerde kaybedilen uzvunu hatırladığı gibi o bölgede ağrı da hisseder. Ağrı hissettiği yer, işte mesela elim ağrıyor dediği yer, bu zaten bir boşluk. Şimdi o ağrı dediğimiz şeyi bütün fiziksel ölçüm aletlerimizi koyalım. Herhangi bir fiziksel tespit etmiyoruz. Üstelik beyinden oraya giden herhangi bir fiziksel de tespit etmediğimiz gibi oradan beyne giden bir fiziksel de tespit etmiyoruz. Yine bir fiziksel bir etkileşim de yok yani aralarında <Gülüyor> tespit edebildiğimiz bir fiziksel bir etkileşim de yok. Tabi bu oldukça enteresan bir problem yaratıyor bizde. Nasıl oluyor bu iş? Burada bilinçle bağlantısı bunu fantom ağrı dediğimiz deneyimlerin, fenomenal experiansları, bilinç dediğimiz experiansın deneyiminin bir bölümü olması. Bir bilinçte yer alması. Gerçi mesela bir filozofla karşılaştığınızda size diyebilir ki bu sandalye sizin bilincinizin bilincinizde doktor bey diyebilir. Siz de o zaman dersiniz ki, Marslıların sesini de duyuyor musun, ben dersiniz, bunlardan haklıdır, bu sandalye bilincimizdedir. Ee, şimdi, nasıl oluyor bu fantom ağrılar diye baktığımız zaman, Şimdi beynimizde nörel haritalar var. Hatırlarsınız, fizyoloji dersinde okumuştuk. Ee, santral suygusunun arkasında espri dediğimiz bir alan var mesela. Burada biliyorsunuz bir haritalar bedenin temsilidir. Bedenin çeşitli bölgelerinden gelen nöronlar beyindeki bu bölgelere, duysal nöronlar bu bölgelerdeki nöronlarla Konneksiyon kuruyor. Kol kesildiği zaman amputasyon olabilir, kazadan kaybetmiş olabilir. Bir fenomen ortaya çıkıyor. Bir durum, yeni bir durum ortaya çıkıyor ve beyin nöral plastisite dediğimiz birazdan biraz fa, e, bahsetmeye şansını bulacağım. Nöral plastisite dediğimiz durumla yeni beden imajını, bedenin haritasını beyinde onarmaya çalışıyor. Eksik kola göre. İşte bu nöral faaliyetlerin söz konusu fantom ağrıya neden oluyor. <Gülüyor> Ama burada dikkat ederseniz eee nöral olayla fenomenal olay arasında bir bağlantı var. İşte ağır problem şöyle bir problem. Bu Fiziksel olarak ölçülen, ölçemediğimiz, ayırt edemediğimiz şey e, anlayamadığımız fenomenel deneyim, ağrı diyelim, bilinç diyelim nasıl bir şey? Ne bu yani? Bir, ikinci olarak beyinde geçen nörel olaylarla ilişkisi ne? Şimdi bu çok ciddi bir problem, nörobilim de ilgilendiriyor ama aynı zamanda Nörobilbiyolojiden bir adım daha öte, hani bir adım daha öte bir adım daha geride miyim de ciddi bir filozofik problemdi. Şimdi aslında e, tıp fakültesi ikinci sınıfta bize Penfield deneylerini <gülüyor> anlattılar. Penfield deneylerini ben dinlediğim zaman çok olmuşum ikinci on dokuz yaşındayım. Penfield deneylerini. <gülüyor> Dinledim ve hayatım değişti yani. <gülüyor> Bir kitap okudum, hayatım değişti filanlarına. Benim de Penfield deneylerini dinledim, şey yaptım. Hatırlarsanız, e, Kanadalı Beyin Cerahı, e, Wilder Penfield, e, lokal anestezi altında ameliyat ettiği, e, epileptik hastalarını beynini zararsız elektrik uyarlarla uyarıyor. O sırada, e, hasta eğer motor bölgeler uyarılmışsa pek net değil ama işte bir beyin ameliyatı cerrah hastanın beynini uyarıyor. Motor bölgeler uyarılmışsa vücutta hareketler meydana geliyor. Motor korteksi uyarılmışsa. Sensoryal alanlar uyarılmışsa hasta çeşitli duyumlar, çeşitli e, deneyimler yaşıyor. Şimdi, hatta bazıları senelerce evvel duyduğu yani Penfield'in e, örneğinde en azından e, senelerce evvel duyduğu müzik parçalarını da hatırlayanlar oluyor. Böyle onlarla ilgili yaşantı, müzik yaşantıları meden geliyor. Peki, nasıl oluyor bu iş? İşte bu hakikaten... Hard problem dediğimiz, ağır sorun dediğimiz sorunun tam da eksperimental olarak, deneysel olarak karşımıza çıktığı bir durum. Şeyi daha iyi bu durumu görebilmek açısından bir uzvu ampute, bir hastamız alalım, elim kolu yok. bir deneyi yapıyoruz, kafatasını açtık beyninin belli bölgelerini uyardık. Kolda ağır meydana geliyor. Ya da bir duyum meydana geliyor. Şimdi bu durumda şöyle düşünebiliriz. Bizim fenomenel yaşantılarımızın ortaya çıkması için dışarıda, bedenimizde herhangi bir bunlara tekabül eden dire bir tekabül eden bir şeyin olmasını kabul etmemiz gerekmiyor. Nasıl elektrot beynimizi doğrudan uyardığında fenomenel bir yaşantı ortaya çıkıyor ise ağrı olsun, ses olsun, koku olsun, değil ha, Hatıra olsun. Dışarıdaki fiziksel beynimizi uyardığında da aynı şekilde bunlar meydana çıkıyorlar. Demek ki fenomenal yaşantıların ortaya çıkması için beynin belirli şekilde uyarılması, nöral aktivitelerin belirli şekilde olması gerekli ve yeterli. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Bir başka deyişle… Ben şu soruyu da eklemek istemiyorum. Tabii buyurun. Deneyimlenmiş olması şart mı yoksa evrimsel değil Tabii de evrimsel bir de, de, de. Yüz, deneyimlenmiş olmasına gerekiyor. Yani öyle şeyler yani, var ki. İnandırmış şeyler. Bir... şeyler var. Yani neyse ayrıntıya girmeyelim. Ee, doğada olmayan herhangi renkleri bile üretebilirsiniz. Yani alışık olmadığınız bir e, rengi bile şahsın görmesi sağlanabilir. Şimdi ağır sorun e, nasıl e, gelişti, nasıl gündeme geldi? Şimdi bir kere her şeyden evvel bu ağır sorunla bizim neurobi biyologlar, e, usta, ustalarımız, hocalarımız, işte Sherrington olsun, Atlas olsun, Tomfield olsun bunlar bu problemden karşı karşıya fakat bunlar bir şekilde dualist ikici anlayışın etkisi altındaydılar. Yani burada ruh ya da ruh'a benzer bir bir şey karşı karşıya olduklarını düşünüyorlardı ve bundan dolayı da kendi metinlerinde, kendi bilimsel yazılarında bu bilinç konusuna dokunmuyorlardı, fenomenel yaşantılar konusuna dokunmuyorlardı. Nerede dokunuyorlardı? felsefi kitaplar yazıyorlardı. Genellikle emekli olduktan sonra yazıyorlardı bu kitapları ve orada kendi yorumlarını, kendi şeyleriyle anlatıyorlardı. E biraz da mistik bilmem ne şeyler katıyorlardı bu çünkü akıl gibi değil. Ee, şey Huxley vardır ünlü bir yazar. Bu konuyla ilgili olarak değil ama yine fenomenel yaşantılarla ilgili olarak şöyle demiştir mesela. Ya nereden çıkıyor cini gibi cini gibi bu fenomenal eksperiyanslar? Yani insanları çok şaşırtıyor Alaaddin'in gibi. Şimdi beyine dokunduğunuz zaman, beyni elektriksel olarak uyardığınız zaman ne beklersiniz? İşte beyinde sodyum gelecek, potasyum çıkacak, elektrik akımları, aksiyon akımları meydana gelecek. Fiziksel, kimyasal olarak beklediğimiz bir şey. Şu masanın üstünde de yapsak bu olaylar olur. Ama beynin belli bir şekilde, beyinde belli bir şekilde yaptığın zaman hem o olaylar oluyor artı bir şey daha çıkıyor ortaya hadi bakalım bu ne niye öyle çıkıyor niye beyinde çıkıyor değil mi acayip bir problem şimdi bu ağır somon arkadaşlar 1990'lara kadar çok fazla incelenmedi dediğim nedenlerle bu alana girmek, bilimin sınırlarını aşmak, bilimin sınırlarından öteye gitmek gibi algılandı. Aslında bu alan tabii ki filozoflar tarafından yüzyıllardan beri özellikle de son 100 sene içerisinde ciddi bir şekilde tartışılıyordu. Ama onlar da felsefe dergilerinin sayfalarında kalıyor. Herkes tarafından çok iyi verinlemiyordu. Benim takip ettiğimim kadarıyla bu olay artificial intelligence konusu 90'larda patladığı zaman birdenbire herkesin ilgisini çekmeye başladı. Şimdi yeri gelirse bu bilgisayarlarla ilgili maceramı da anlatırım. Ben de böyle o bilgisayar şeyini yapay zeka konularını falan takip ediyorum. Ondan sonra çok ciddi bir tartışma var orda, yani hala da tartışıyorlar tabi. Yapay zekayı yaptık. Yani insanın yaptığı her şeyi yapan robotu bilgisayarı yaptık. Acaba bu robotun bilinci olur mu, olmaz mı? Yani bilinci olur mudan kasıt, bizim gibi subjektif bir yaşamcısı, bir eksperyansı olur mu, olmaz mı? Bu tartışmalar gündeme geldi. Siz de şunu söyleyeyim. Ee, geçenlerde Hı. bir şey okumuştum. Şimdi en gelişmiş e, yapay zeka MIT'de e, yapılıyor. Hı. MIT çalışanlarının %99'u yaptıkları aletin bilinçli olacağını inanıyor. Vallahi beni doğrusu çok da ikna etmiyor yani. Olabilir de olmayabilirdi ama bir... %99 olduğunu gibi bir şey diyemiyorum. Neye dayanarak bulunuyorlar? Yani bayağı yüksek e, oranda bir... Yani, yani yüksek e, düzeyde enformasyon işliyatı sistemlerde e, bilincin ortaya çıkması gerektiğine dair bir ön kabul ver kadarıyla. E, ben evet. o kadar kolay yemiyorum, söyleyemiyorum böyle bir şey. Ama dediğim gibi MIT çalışanlarının %99'u diyor ki bu bizim yapacağımız robotun biz insanlar gibi bilinci olacak diyor. Bilinci nasıl İşte o fenomener yaşantılar, fenomener yaşantılar olacak. Yani senin bilincin var mı diye robota sorduğumuz zaman evet tabi ki var diye bize cevap verebilir ama sahip bir bilinci var mı, subjektif yaşantısı var mı? Ad yani eline çimdik attığınız zaman ay canım yandı diye çekebilir de bizim hissettiğimiz gibi bir can acısını hissediyor mu? E tabii ki sizin hissettiğiniz gibi bir can acısını hissediyorum diyecektir robot ama hiçbir zaman onun bir subjektif yaşantısı bir fenomen bilinci olduğundan emin olamayacağız muhtemelen. Yarası ee, olamadınız mı? Yarası olamadı. Evet. Şimdi bu. Mevanda ee, ilk böyle patlayan şeyler gelişmeler. <gülüyor> Neil Demet'in Conscious Mind diye bir tane. Yok Conscious Mind de, Consciousness bir tane olardı. Yine o, o yıllarda yazıldı. David Chalmers'in Conscious Mind diye bir kitabı var. Ee, Churchland'ın ıı, consciousness and, and battery'in kitabı var. Bunlar aslında bugün felsefedeki tartışmanın okunu, şeyini, yolunu şey yaptılar, belirlediler bir anlamda. Keza fizikçi, büyük fizikçi ve matematikçi Roger pell tartışmaya girdi. Kuantum mekaniği ile bilinç arasında çeşitli bağlantılar kurmaya başladı filan. İşte o yıllarda bütün bu patlamalar, bütün bu hareketlilikler olurken aynı zamanda da Francis Crick biliyorsunuz yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri DNA molekülünün <gülüyor> yapısını bulan e, şey o çalışma alanını değiştirdi ve biyolojiye kaydı <gülüyor> ve ilk kez e, şey kabul edilen Hakikaten bilimsel yayın olarak kabul edilen yani bilincin nörobiyolojisi diyebileceğimiz makaleyi yazdı. Tabi bir anda Crick gibi büyük bir otorite bunu bilimsel bir çalışma alanı olarak ilan edince şeyler kalktı o kendimize koyduğumuz yasaklar kalktı. Bir yeni bir nörobiyoloji çalışma alanı doğdu. Francis Crick'in... Şimdi buradaki, tabii ki kendi ileri sürdüğü teori de önemli, hâlâ da tartışılan bir teori. Ama en önemli katkısı bunu bilimsel bir yasak olmaktan çıkartıp, burada bir doğa oluyor, arkadaş, oluyor arkadaşlar, ruhlarla, cinlerle, perilerle uğraşmıyoruz. Bu da bir doğa olayıdır. Bunu bir doğa olayı olarak inceleyebiliriz gibi bir açılış yapması ve tabii ki bütün, işte biyologları, doktorları, bilmemeleri filan bu alanda çalışmaya şey yapması. Benim bir de önemsediğim Damlazyo var. E, Damlazyo'nun çalışması da şey. Ama onu anlamadan herhalde bütün, yani eğer e, şey, e, bütün bu fenomenel yaşantılarımız e, beynin Bilhassa serebral korteksin ee, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Kortikal ile beraber ortaya çıkıyor ise e, böyle olduğunu kabul ediyoruz. Ee, bütün bu yaşantımızda şu anda gördüğümüz şeylerde aslında herhangi yani renklerin, kokuların, bilmem olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bütün bunlar bizim beynimizin perfilik deneylerindeki gibi elektrotlarla değil, ama bu sefer dış fiziksellerle uyarılmasıyla oluşuyor. Ee, dolayısıyla filozof bu koltuk senin bilincinde dediği zaman, Doğru bir şey söylüyor, bilincin orada, değil mi? Şimdi bu fenomenel yaşantılar böyle bir şey yaparken hep serebral korteksi düşünüyoruz, aynı zamanda dış algıyı düşünüyoruz. Ama Antonio Damasio, Amerikalı nörolog, <gülüyor> e, Self'in kendisinin de, yani bir biz varız bir de düş dünya var gibi gözüküyor değil mi? Onlar da algılardan bilmem nelerden oluşuyor. Bedenimizde de hani diyoruz ki bu da görsel bir algı, bu da görsel bir yaşam. Damazio'nun önemli katkısı bilincin değil de o bilinç demiyor, e, bilinçli zihin diyor kendisinin içinde dikkat edersiniz. Bir self-eksperiyansa da sahip. Yani benim dediğimiz şey de, günlük yaşamda ben dediğimiz şey de hani bu bedenimizden bilmem neden mağda bir şey, daha derin bir şey kastediyorum. Bir an için şöyle düşünün. Benlik duygusu diyebileceğimiz, kendilik duygusu diyebileceğimiz şey de böyle gözleriniz arkada o gözlerinizden dışarı bakan bir şey hissedeceksiniz. Biraz kendinizi şey yaparsanız bir başka benlik hissedeceksiniz. Değil mi? Gözlerinizden dışarı bir, bir şey bakıyor sanki. İşte bu self-experyansın aslında bir eksperyans olduğunu, fenomenal bir yaşantı olduğunu ve ve beyindeki özellikle de e, subkortikal bölgelerdeki nöral aktivitelerle ortaya çıktığını şey yaptı gösterdi. O zaman biz kendilik yaşantımızda yani. da şey de dahil e, nasıl diyelim dışarıyla ilgili de, e, dahil e, tamamen bir nasıl diyelim tırnak içinde algı, fenomenel deneyimler dünyasındayız. Ve kendimiz dediğimiz şey de bir deneyim. Bunu temellendiren şey ise, beyindeki nöral aktiviteler o, olduğunu düşünüyoruz. <gülüyor> Bu çok önemli bir bulgu tabi. Damazoya önemli bir şey, borçlu olduğunuzu düşünüyorum. İşte, çeşitli epileptik fenomenlerde ya da katamin gibi e, dropler alındığında şahıs kendine benlik duygusunu self, sense of, e, -of -self -e, bedeninin dışına çıkmış olarak hisseder. Bazı ölüme yakın tablolarda da şey e, nasıl diyelim vücut dışına çıkma deneyimleri yaşanır. Epileptik fenomenler, gücü, ölüme yakın durumlar bütün bunlar o self-experyanslar onu oluşturan yapılarla e, diğer eksperyansları oluşturan yapıların bir şekilde disosiy olması farklı uzay zaman koordinatları sonuçlarını vermesiyle alakalı bir şey gibi gözüküyor. Tabi bir takım istikler var ki ee, işte astral seyahatler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar filan. Ee, yani e, tabi bunları incelemek lazım, bir bilim adamın peşini hükümlü olmamalı ama çok büyük bir ihtimalle tabi bunu belli bir şekilde şey yapıyorlar şimdi. İşte şamanları filan e, da düşünürsek, bunlarda çeşitli e, kimyasallar filan yutarak, bazen de hani sadece bunu Şeyde, e, yaşamak mümkün. Beden dışı eksperyanslar meydana geliyor. Ama eplektiklerde oluyor zaten. <Gülüyor> Demek ki ağır sorunla ilgili <Gülüyor> çok da konuşuyorlar. Ağır sorunla ilgili e, tartışmalar iki başlık altında toplanabilir. Bunlar nörobiyolojik çalışmalar. Ee, Nöral korelat of karşısınız diyebileceğimiz şeyler. Yani beyinde ne oluyor da hangi nörel aktiviteler fenomenel yaşantılara, bilinçli yaşantılara yol açıyor. Bugün nörobiyolojik çalışmaların dayandığı e, veya hedef aldığı çalışmalar bunlar. Bunu örnekle anlatmak isterim. Bir kere e, şey, e, beynimizdeki bütün nöral faaliyetler fenomenel yaşantılarla korele olmuyor. Onlarla birlikte ortaya ya yani onlarla birlikte şey ortaya çıkmıyor. Bunun en şeyi Amerikalı meslektaşım Dr. de 2000 yıllarına beraberde ve hafızanın moleküler biyolojisini aydınlattı. Şimdi buna göre işte e, implicit ee, ve eksplisit şey diyelim, hafıza diyelim, iki tane hafıza sistemimiz var. Bu açık hafıza ya da deklaratif hafıza dediğimiz şey aslında normal hayatta bildiğimiz hafıza. Bir şeyleri bilinçli olarak hatırladığımız hafıza. Diğeri ise ee, bilinçli bir hafıza sistemi değil. Tamamen bilinç dışı olarak çalışan bir hafızası. Şimdi biri e, ilk bu örtük hafızanın, bilinçli olmayan hafızanın e, merkezlerine beyindeki amiglara ve biraz sere serelerini. Buna karşılık e, bilinçli dediğimiz hafıza sisteminin merkezleri e, hipokampus ve e, temporallo. Bunların kısa süreli hafıza şeyleri gayet biraz farklı. kalsiyum kanalları üzerinden filan çalışıyor. Ama uzun süreli hafızaya geçtiğiniz zaman hemen hemen ikisinde de moleküler biyoloji aynı. İşte siklik AMP geliyor. Protein ikinezi aktive ediyor. İşte şey e, çekirdekte e, krep aktif oluyor. Gen ekspresyonu oluyor. Bu, şeyde sitoplazmada şey e, ne derler? Yeni protein sertesi. E, yeni sinaptik bağlantılar oluyor. Mekanizmalar birbirine çok benziyor ama bir tanesi bilinçli, bir tanesi bilinç dışı. Niye bilinç dışı diyorum? Bilateral hipokampus harabiyeti olan vakaları düşünüyorum. Bu vakalarda hafıza, anteriograd bir hafıza kaybı, amnezi meydana gelir. Ee, şahıs, sadece kısalı süreli olarak hafızası çalışabilir. Yani sizden konuşuyor mesela, kafasını çevirip döndüğü zaman siz kimdiniz diye yeniden şeye başlar. Yani e, hızla hafızası kaybolur, ha, e, şey, e, tahrip olduğu Beyindeki o hipokampal bölgelerin tahrip olduğu dönemdeki yaşını hatırlar. 17 yaşındaysa, adam 50 yaşına gelmişse kaç yaşındasın? 50 yaşındayım der. İplik, bak aynaya, aa ben ne olmuşum, ne hale gelmişim der. Kafasını çevirir, yine unutur, acı da çekmez yani. Yine unutur, yine kaç yaşındasın? 17 yaşındaysa. Ee, i̇şte bu tipte anteriograt amnesisi olan bakkalarda e, bunlara bir takım prosedürel şeylerle şey yapılır, öğretilir. Mesela bir yıldız çizme, gözleri kapalı veyahut da aynaya bakarak yıldız çizme. Tabii ki bu becerisi hastanın giderek gelişir. Prosedürel becerisi gelişir. Fakat ertesi gün sorduğunuzda hiç sen böyle bir şey çalışmaya yaptın mı? Yok, ilk defa yaptı Fakat tıpkı normal denekler gibi bunu öğrendiğini görüyoruz. Şimdi iki tane hafıza sistemi var. Birbirine çok yakın biyokimyaları var. Moleküler biyoloji birbirine çok benziyor. Ama bir tanesi bilinç dışı, iyi geri bilinçli. Niye? İşte nörobiyolojik çalışmalar bilhassa bu tipte problemler üzerinde. Felsefi çalışmalar ise e, daha böyle avantgarde diyebileceğimiz bir alanda, Amerika'da e, filozoflarla e, şeyler çok yakın çalışıyorlar, ya astronomerler çok yakın bir işbirliği içerisinde çalışıyorlar. E, bunlar da evet korelasyonuz tespit ettik. Ama bu korelasyon neye işaret ediyor? Bunun anlamı ne? Aralarında nedensel bir ilişkinin var özdeşlik ilişkisinin var. Filozofik çalışmalarda daha ziyade bu yönde çalışıyor. Bu yönde gidiyor. Evet, bu problemin e, şey tarafı. <gülüyor> Ağır problemler ilgili tarafı. Ama bir de bilinç problemin açıklamak ve anlamak diye ifade ettiğimiz bir bölümü var. Yani bu aslında e, 19. yüzyılda ee, kıtlı Avrupa'sında başlayan pozitivizmden tarihselcilik arasındaki tartışmalardan kaynaklanan bir şey. Yani açıklamak derken bir doğa olayını bir doğa yasasından dedüktif olarak çıkarmayı anlıyoruz. Çok formal olarak ifade etmek gerekirse. Eğer bir doğa olayı oldu ve biz bunu şeylerden, birtakım doğal yasalarından dedüktif olarak çıkartıyorsak biz bunu açıkladık diyoruz. ise insani bir boyut var. Bir insan bir eylemi nasıl yaptı, niye yaptı, oradaki amacı ne ee, filan, o insanı anla. İnsan bilimleri işte bu anlamak boyutu üzerinde kurulmalıdır bende. Yani. Buradaki yöntem hermeneotik yöntem. Buna karşılık ama bu zor bir şey. Onun için buradan girmeyeceğim. Madde ve manada oradan çalışmıştım. Yani e tarihsel problemi üzerinden çalışmıştım. E Hermenevitik problemin üzerinden çalışmıştım. Halbuki Amerika'da yorumlama diyorlar. Kuali'nin ve özellikle Donald Davidson'ın çalışmaları da şey. Ben bugün daha çok Amerikan ee, felsefesindeki e, şeyi, yorumlama üzerinde duracağım. Burada da reason bunu sebep gerekçe diye çevirdim. Reason ve cause neden arasında bir ayrı var. Yani bir insanın davranışlarını açıklamak için o da, o davranışların sebeplerini arıyor. Yani bu adam niye böyle yaptı? İşte karısıyla mutsuzdu, bilmem, şuydu buydu değil mi? Bir takım sebepler arıyoruz. Halbuki fiziksel, kimyasal açıklamalarda doğa yasası buydu. İşte taşı bıraktım. Newton'un genel çekim yasası var. Taş da tam da bu yasaya uygun oldu. Düştü. Demek ozalite de bu. Şimdi... Bunlar arasındaki ilişki problemi. Yani sebep gerekçe veren açıklamalarda, neden nedensel açıklamaları arasında nasıl bir bağlantı kuracağız? Çünkü psikiyatri bunun ikisini de kullanıyor en azından. En azından psikiyatri örneğinden çıkalım. Aslında bütün tıp dalları bilhassa nöroloji de şey yapıyor ama psikiyatristler bilhassa bundan karşı karşıyalar. Yani hem hastamızın beyninde Nedensel olarak neler oluyor, fiziksel, kimyasal olaylar oluyor ama aynı zamanda da bir takım sebeplerle, gerekçelerle e, açıklayacağımız, açıklamamız gereken davranışlar meydana geliyor. Yani diyoruz ki hasta annesiyle e, çocukluktaki ilişkilerini çözemediği için e, işte e, ileri yaşta yetişkin kadınlarla anne-kız ilişkisi kurma eğiliminde. Böyle bir yorum yaptık. Böyle bir işe vardık. E, bu artık doğa yasalarından filan kaynaklanmış bir şey değil. Bir yorum çalışması. E, hasta aynı zamanda depresyonda. Diyoruz ki serotonin seviyesi düştü beyninde. Biraz e, şey yapalım, antidepresan verelim <gülüyor> bilmem ne. O da kimyasal bir şey. Yani şimdi bu ikisi nasıl aynı? şey içerisinde ifade edilir. Bu da ikinci sorunumuz ve bu toplantıda bilhassa bu ikinci sorun üzerinde duracağız. Bu ikiz bu ikinci sorunu hem madde ve manada hem de psikiyatrinin hem felsefesi eee bölgeleri yönlendirir psikiyatrinin felsefesinde ele aldım. Burada dediğim gibi madde ve manada daha çok tarihselcilik, Ermeniyotik üzerinden giderken şeyde beynin gölgelerinde biraz şift ettim. Biraz da anlam kaybı falan oluyor da, Quine-Davidson çizgisinde yorumlama konsepti üzerinden olayı geliştirdim. Bugün de buradan çalışmak daha kolay geliyor. Da, biraz Avrupalılar şey yapıyorlar. Şimdi size biraz yorumlama nedir? Evet beraber bir yorum çalışması yapalım istiyorum ilk önce bir giriş olarak nasıl yorumluyoruz? Şimdi tabi tarihçi filan değiliz, hekimiz ee, işte psikolojik durumları filan şey yapacağız. Ee, şimdi ben size Julius Caesar'ın şeyine hmm, suikastini ve bir hasta fıskastte uğruyacağı konusunda bilgi sahibi olmasına rağmen savunmalarını dışarıda bırakarak senato'ya girmesini anlamaya çalışalım. Nasıl bir psikolojik saikle diyelim tırnak içerisinde Sezar bu hareketi yaptı. Yani sebep gerekçe vererek biz bu tarihi <gülüyor> psikolojik olayı Anlamaya çalışalım, acaba burada nasıl düşünüyoruz, sonra bunu fiziksel, kimyasal olarak nasıl düşünüyoruz, bunlar nasıl birbiriyle ilişkilendirilebilir, o probleme bakalım. E bunu biraz koymanın da nedeni, hani böyle şeyler insanlarla daha büyük ilgiler, heyecanlar, meraklar uyandırıyor, bazılarında da fizik, kimya daha büyük ilgiler uyandırıyor. Bu ikisini bir arada tutalım da hem böyle işin şey tarafı e, insani tarafı hem fiziksel tarafı beraber olsun. Şimdi ilk önce Roma kültürünü biraz anlamamız lazım. E, anlamak için yani Sezer'in davranışlarını anlamak için. Şimdi Roma kültürü işte kahramanlık yüklenmecilik, asalet soyunluk, onur, şeref gibi değerleri çok ön çıkartan, zayıflığı, korkaklığı kabul etmeyen ve da onları şey gören bir kültür. Bir kere bu kültürel çerçeveyi iyi anlamamız lazım. Ondan sonra bu bir de daha evrensel bir problemimiz var. Yetenekli sosyopatlar sorunu. Şimdi burada sosyopat kelimesini psikiyatrik bir terim olarak kullanmıyorum. Daha çok primatologlar kullanıyorlar. Primatologların kullandığı bir anlamda kullanıyorum. Yani toplumsal düzene normlara filan o kadar da uymayan Asi, biraz kendi kurallarını koyan e, ve biraz da eğer dünya tarihini filan incelersek görürüz ki sadece e, olumlu tarihi kahramanlarımız değil, olumsuz tarihi kahramanlarımız değil, olumsuz tarihi kahramanlarımızla dini liderlerden tutun. İşte efendime söyleyeyim şeylere kadar, politik liderlere, hatta büyük yazarlar ve hatta size bir şey söyleyeyim, büyük bilim adamlarına kadar. İnsanlık tarihi bu yetenekli sosyopatlara hem çok şey borçlu, <gülüyor> müthiş bir sosyopatik enerji var yani, bu kural tanımayan böyle şey insanlarla ama aynı zamanda da tabii çok yıkıcı da olabiliyorlar çeşitli bölünmelere neden oluyorlar dinlenme filan. Ee, şimdi Julius Caesar da yetenekli bir sosyopat tabii <gülüyor> fakat ona karşı geliştirilen kirli savaş ve fesatane demeli onların yaptığı o konspirasyon. Arkadan iş çevirme, dedikodular, bilmem şunlar, bunlar yani ama Sezar'daki gururu da bir düşünün. Adam kalkıp dert bile Evet, biraz primatolojiden yola çıkarsak, primatlarda da işte böyle yetenekli sosyopatlar, sosyopatik davranış gösteren hayvanlar, bir toplumsal hiyerarşide belli bir yükselme gösteriyorlar ama tabii bu risk alan davranmışlar <gülüyor> tamamen kafa üstüde çakılabiliyorlar ve yetenekli sosyopatların çoğunun sonu biraz üsrandır çok azı şeyi tamamlar yani kariyerini sonuna kadar götürür genellikle hani bir dönem şey olsalardı. Şey yaparlar, maymunlarda da var bu, işte diğer primatlarda da var ve burada bakış önemli, primatologlar nasıl o sürünün liderini veya önemsenen üyesini nasıl anlıyorlar biliyor musunuz? En çok bakılan üye, en çok, en çok kime dikkat ediyor hayvanlar, kimin davranışlarına bakıyorlar, istiyorlar. Ha, o grup tarafından önemsenen hayvandır diyorlar. E insanlara baktığımız zaman aynı şeyi insanlarda da görüyoruz. Önemsenen insanlara daha çok dikkat ediliyor, daha çok bakılıyor. Tabi yani burada aynı zamanda sosyopatik davranış gösteren erkekler ve dişiler de dikkat çekiyorlar. Kurala uymayan şekilde davranan e, şeyler. Asingras, hani şey, e, nasıl diyelim e, sosyopatik, histeriyonik davranış gösteren dişilerin ilgiyi çekmesi. insan toplumlarında olduğu gibi primatolok, primat primatlarda da keza aynı özellikleri görüyoruz. Şimdi e, Sezer'ı anlamak için <gülüyor> Biraz Nietzsche'den de bahsedelim. Ee, Sezer Nietzsche'nin e, kahramanlarından biri. Üstün insana en yakın insanlardan biri Nietzsche'ye bakarsak. Ee, evet, Göte en e, çok bu yakın olanı da olsa da e, Nietzsche'nin nezdinde büyük bir önemi var. Niçe böyle çok değerli toplu bir şekilde anlatmayacağım ama hepinizin bildiği bazı şeyleri e, efendi köle ahlakı dediğimiz ayrımı şey yapacağım e, biliyorsunuz niçe Hristiyan ahlakından nefret eden bir şey ve Hristiyanlık Roma içerisinde gelişti Roma içerisinde yardımlaşmalar bilmem zayıflara yardım e, filan gibi böyle e, Kooperatif davranışlardan filan gelişti ee, ve yani enteresan bir şeydir bir, bilgilerimi yanıltmuyorsa aslında Romalılar e, başka tanrılara şey yani epi bir dayık bir toplumlar herkesin tanrısı gelsin pantyonda sizin tanrınız ise koyalım filan diyorlar yani madem sizin tanrınız o Bizim detanımız diyorlar filan. Yoksa imparatorluk yönetilmez. Değil mi? Bütün imparatorluklar layıktır zaten. Ee, şey, e, fakat e, enteresan bir şekilde e, Hristiyanlar bir tapınak var. Orada tapınak. Şimdi tam bir şey yapamıyorum ama. Neyse, bir kurban kesilmesi gerekiyor, vergi gibi bir şey. Hristiyanlar sürekli olarak ve, e, biz kurban kesmeyiz, şey yapmayız diye itiraz ediyorlar. Hristiyanlarla yani romanlar arasındaki mevzu Hristiyanların inancından ziyade bu kurbanı kessin kesmedin davası. Ve Hristiyanlar orada sürekli direniyorlar. Ee, mazlum durumda önemli oluyorlar filan. Neyse ama burada bir yeni şey var. Ee, Hristiyanlık zayıflık itaat, çilecilik gibi değerler içeriyor. Oysa ki özgün yaşam tarzı ve özgün değerler üretebilmesi lazım. Şey nasıl diyelim efendi ahlakındaki efendi ahlakını boyun eğmeyen toplumsal normlara uymasa da kendi normlarını koyan falan, Birisinden bahsediyorum içeri. Will power bunu nasıl çevireceğiz bilmiyorum. Üç İslamcı <gülüyor> diyelim. Evet. İşte onun için savaşmaktan bahsediyor. Keza Mesela Apollo ve Dionysos işte şeyin, trajedinin orjininde eski Yunan'daki Apollo'nun karşısına Diyanizos'uz, şarap tanrısını koyuyor. Hakikaten de Apollon aşk tanrısı filan, epey de yakışıklı bir adam ama, e, sonuç itibariyle e, zannederim birçok kadın, biraz onu mazur görün bu kelimeyi kullanın, biraz kıl buluyor galiba. Böyle çok rasyonelikte, çok akıllılık, bilmem, e, ölçüllülük filan. E, halbuki o Diyanizos'taki tutku, şey filan, coşku, tutku evet. e, filan e, ve bu ikisinin dengelenmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi ızdırap ve mücadeleyi hayatın bir parçası olarak görmesine rağmen bunları acı verici bir şey olarak e, yakınılacak bir şey olarak değil hayatın dolu dolu yaşanmasının bir parçası olarak görüyor bu Ve bu e, Tehlikeyle yaşamaktan bahsediyor. İlginçtir. Psikanalist otorank e, bu anlayışa çok yakın bir düşünceye sahiptir. Şöyle e, ranka göre üç tane insan var. Üçe ayırıyor otoranik insanları. Bir tanesi normaller. İşte o biraz köle alakına uyuyor. Onlar hayatlarını yaşıyorlar. Bir tane de Sanatçı dediği bir tip var. O kendi özgün değerlerini, normlarını, özgün yaşam tarzını üretiyor, sonuçlarını katlanıyor ve e, hayatını kendi normlardan, değerlerden bağımsız bir şekilde, sosyal normlardan bağımsız bir şekilde kurabiliyor. Bile arada biz nevrotikler yer alıyoruz. <gülüyor> ne öyle olabilmeye cesaret ediyoruz? Ne de tam böyle e, sığınıp ee, toplumun normlarını kabul edebilmek e, gibi bir durumda oluyoruz. Biz işte o grup da e, nevrotikler oluyor o toran ee, Peki o kadına gidiyorsan sen kamçı mı olup ma mu? Şimdi oraya, Anlıyor, şimdi, şimdi oraya geleceğiz. Nietzsche'ye şeyden e, girdik. E, şey, ne ben derler ben adına? Dedim. Sezar'dan. Sezar'dan girdik. Dikkat ederseniz şey, işte kadına gidersen kamçını unutma diyor. Şimdi biraz Nietzsche'nin, Friedrich Nietzsche'nin bıyığından bahsetmek istiyorum. Çok abartılı, çok gösterişli bir erkeksi bıyık. Şimdi arkadaşlar Nietzsche üstün insandan, onur için mücadele eden, boyun eğememekten, ee, ahlaktan. ahlaktan, evet, moralitenin, e, yani Hristiyan moralitesinin karşısına şey e, şeyin koyması, yani e, bir Power power'ı şeye, ön plana çıkartan, mücadeleci bir, bir ahlaktan, güç, bir yani e, güç ve şeyi onu ön plana çıkartan, boyun eğmeyi ön, <gülüyor> ön plana çıkartan bir adam ve diyor ki işte mesela kadına gidiyorsan kamçını şey yaptım, elinde tut. Şimdi e, niçe arkadaşlar e, şiddetli migren ataklarıdan boşuyor. Ciddi. Ee, baş ağrıları çekiyordu. Sıhhati hiç yerinde değildi ve e, çeşitli hastalıklardan mücadele eden bir hiç sağlam bir insan değildi. Sifilizi vardı sonra. Bütün bunlar e, felsefesiyle birleştirilince, hani biraz da psikanalize bulaşmış birisi olarak acaba o büyüklenmeci, mücadelecilik, onur, boyun eğmeme falan bir şekilde altta yatan zayıflık duygularıyla, sığınma, yardım isteme duygularıyla ne karşı bir tür defans mı? <gülüyor> Nietzsche'nin annesi ve birçok kız kardeşi vardı. Onlardan kaçtı ve onları görmemek istiyordu. Çünkü onlar daima zayıf olmasını, güç, güçsüz olmasını, onlara sığınmasını şey yapıyor. İşte Nietzsche'ye kadını giderken, kamçını unutma derken aslında o kamçıyı kendisine şey yapıyordu. Gevşeme ya şey, e, zayıf durmayacaksın, dik durmayacaksın falan diye şey yapıyordu, bırakmamaya çalışıyordu kendisi. Da Bunu Çok erkek bir cevap verdiniz yalnız yani. hani Sizin bu dediklerinizi dikkatle dinleyerek son noktada verdiğiniz şeyi kendinize ait olarak tırnak içine alabilirsiniz. Olabilir, almanız. belki de. Di, diğer... Genel felsefeyle ilgili bir tartışmanın hiç açısından söylenemez bununla ilgili. Şu... Ahlak değil <gülüyor> mi? Detekleri var tabii. Peki, şöyle diyelim mi? Evet. Bunu benim yorumum olarak da oluyorum. Sen rahatsız olmadım Hani Tabii tabii. Parantez açısından. Şimdi diyorum, yazıyorum. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, Nietzsche'nin Nietzsche büyüğünün arkasında bir şey var. Nietzsche'nin büyüğünün büyüğü aslında bir Gölö yarasını kamufle eden bir şey. Yani kendisini gizleyen bazı şeyleri ön plana çıkartırsan bazı şeyleri gizlemeye çalışan bir yapı. Eğer bu yaptığınız hani hanımefendi bir şey yapıyor hani... <gülüyor> e, şey yapmadın yaa, ben e, ya. de... <gülüyor> yapıyoruz işi şey yap. Ya. Şimdi <gülüyor> biz felsefe değil, psikanaliz yapıyoruz. Siz psikanaliz yaptınız, kendinizce diyorum yorum kattınız. E tabi, kendinizce bir yorum kattım. Bunun doğru olması da gerekmiyor. Yo, yo, yorum değil, nasıl ya. yapılır, onu inceliyoruz. Ne, yoksa oturup ben niçin üzerine... Yo, yok hayır, hayır ama çok Şimdi, şimdi eğer... Nietzsche'de böyle bir dinamik ise acaba Sezar'da da benzer bir dinamik yakalayabilir miyiz? Yani kendi güçsüzlüklerini, zaaflarını gizleme, o meydan okuyan, mücadeleci kimliği, gösterişi, ortaya çıkışı falan aslında ardındaki bir zayıflığın, bir şeyin kamuflücü olabilir mi? Değil mi? Evet. Ee, onu kamufle etmeye çalışıyor olabilir mi? Biraz da oydu bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi sizce yasanın ilk, ilk yasa nedir? İlk yasanın ne olduğunu düşünürsünüz. İlk yasa aslında yasaya itaat edeceksin. Yasasıdır. Her yasa aslında zırnı yasaya itaat edeceksin En Enses yasağı üzerinde biraz e, konuşulabilir tabii. Şimdi daha evvelki konuşmalarımızda ensest yasağının e, şey olduğunu düşünmüştük. Yani eğer ensest yasağı ince bir süreden beri uygulanıyor olmasaydı ki 5-6 bin yıldan beri uygulandığından kesinlikle eminiz ee, olmasaydı e, bir firavun aileleri filan şey vardır istisnaları vardır birkaç tane istisnal vardır ama çok sistematik olarak uygulanan bir e, yasa bu yasak bu aynı zamanda da bu yasanın Dille beraber, insan ile beraber devreye girdiğini düşünebiliriz. Ki insan dili çok komplike bir dil. Yani neandaterler filan bu kadar komplike bir dil olduğunu, gramerinin bu kadar komplike olduğunu zannetmiyoruz. Demek ki aşağı yukarı 50 milyon yıldan da yeni bir dar. İşte o, o şöyle deniyor, ee, o konuda Doktor eğer biz sistematik olarak ensest yasağını uygulamasaydık, şu andaki akrabalık evliliklerinde bu sonuçları elde etmeyecektim. Çünkü o hastalıklı genler çoktan olacaktı, doğal seleksiyona olacaktı. Dolayısıyla, ensest yasağı simgesel bir yasak. Ve bunun bir mantığının olması lazım. Bunun bir gerekçesinin olması lazım. Değil mi? Ayrıca, Freud der ki, süper ego, kompleksizmin mirasçısı. Şimdi bakalım, bütün bu bilgilerden biraz daha öteye gidelim. Enses yasağını veyahut da durumu diyelim, oydifal durumu ifade etmek için daha derinde, daha derine inmeye başladığımız zaman canlılar arasındaki mücadele mücadeleler, Güneş'ten gelen fotonlarla enerji düzeyi yükselmiş, fotoelektrik etkiyle yükselmiş elektronlar için yapılan mücadeledir. Aynı zamanda tabii kadınlar filan da devreye giriyor bir süre sonra. Kadınlar için erkekler bilmem ne, Yani nimetler için mücadele ediliyor. Dolayısıyla babayla oğul arasında kadın için mücadele iki erkek arasındaki ilk mücadele değil, son mücadele de olmayacak. Buradaki orijinallik hey, aynı zamanda hmm, mesela bütün e, emirlerde Hamurabi'den tutun, Konfüçyus'un felsefesine, işte Musa'nın on emrine kadar ebeveynin sürekli korunduğunu ona karşı şey yapılmamasını hmm, emreden yasalar görüyoruz. Yani ev, ebeveynin bir şey e, yakalıyor, ee, üstünlük yazı, yakalıyor, izleyen nesiller için üstünde. Yani babaya, anneye saygı duyacaksın. Babanın egemenliği olacak. Değil mi? Şimdi oylufus kompleksi dediğimiz şey aslında bir yapının oluşması için, yapısalcılık tabii bizim gençliğimizin bir şeyi e, akımı, bir yapının olması için iki tane bir dil, iki tane binary binary opposition olması lazım. İki tane ikili karşıtlık olacak. Tek ikili karşılıklık dediğimiz zaman biri A ise diğeri non A diyebileceğimiz durumlar. karşılaştırıyoruz. Bunlar da iki tane olmadıktan sonra bir yapı teşekkül etmiyor. İlkel yapının teşekkülüne bakarsan o yıldız beraber büyük erkek büyük kadın, küçük erkek, küçük kadın diyebileceğimiz bir durum çıkıyor. Yani Oydukuz kompleksi jenerasyonlar arasındaki ilişkileri ve aynı zamanda cinsler arasındaki ilişkileri yapılaştırıyor, düzenliyor. Oydukuz kompleksi o ensest yasağının devreye girmesiyle beraber Hmm, jenerasyonları ve şeyi e, cinsiyetlerin ilişkilerini tanzim ediyor kökende. Şimdi bu niye önemli? Çünkü insanlar sosyal bir tür organize olmak zorundalar. Organize davranmak zorundalar. Ve bunun içinde iki tane temel canlılık fonksiyonunu organize etmek zorundalar. Nedir bu? Üreme ve üre, üretme yahut Can, canlı kalmak için üretme. Ama sen bir değil mi aslında? <gülüyor> yani bir değil mi aslında yani üreme? Üreme yani, e, hani ama üreğe yani. için de hayatta kalacak. Ne evet. evet. Üretimi ve üremeyi e, organize etmek lazım. Ben Şimdi de, bir şey kere mi? üremenin organizasyonunu o edipar stüktürde buluyoruz. Efendim? Büyük erkek, büyük kadın, küçük erkek, küçük kadın derken ne demek istiyorsunuz? Yani baba, <gülüyor> anne, oğul ve ya çocuk. çocuk. Ha. Yani bunlar arasındaki ilişkileri tanzim ediyor Oydipal Yasa. Değil mi? Oydipal Yasa aslında jenerasyonlar arasındaki ve cinsler arasındaki ilişkileri tanzim ediyor. Dolayısıyla sosyal bir stüktür oluşturuyor aslında Oydipuz Kompleksi. Aynı zamanda Lewis Trauss'un çalışmaları da gösteriyor ki, şeyle, bu yapıyla, bu tanzim edilen yapıyla dış evlilik arasında bir ilişki var. Nasıl bir ilişki? Yani en ensesli yasağı, aile içerisindeki evlilik dış evlilikten yapulaşıyor. Bunun evrimsel avantajı ne? İki tane evrimsel avantaj yakalıyor şeyi. Ensest yasını uygulayan e, kabile. Bir tanesi daha iyi bir organizasyon, ikincisi dış evlilik ve akrabalık ilişkileriyle daha geniş bir organizasyon. Bu bu yasayı uygulamayan dördüncü düşünceyi uygulayalım. Belki doğrudur, belki yanlıştır. Dördüncü düşünceyi uygulayalım. Bu bu yasayı uygulamayan kabileler karşısında büyük bir üstünlük sağlıyor hem organize insanlar arasındaki ilişkiler hem de daha geniş, daha dayanışmacı bir toplumla karşı karşıya. Peki şey açısındansa, e, hani hayatta kalma için üretim dedik, bu da mübadene esasıyla, daha sonra işte köleci toplum, bilmem falan gibi noktalara gidiyor. Tabi buralardan çıkarak lillakan, altü, ser, zizek filan e, konularına da girilebilir. Çünkü bu e, sembolik or organizasyon aslında, yani bakın dikkat ederseniz burada bir oyun gerçeklik kuruyor Ne demek oyun gerçeklik? Çocukken biz bir tane komşumuzun şeyi vardı, arabası vardı, babasının arabası vardı. O arabaya gider çocuklar bilmem neler. artık o araba... Iı, uzay gemisi olurdu, otobüs olurdu, bilmem ıı, denizaltı olurdu, onun içerisinde çeşitler oyunlar kurulurdu filan. Araba aynı araba. İşte insanlar da aslında böylesinin düzenler, oyduklar düzenli olduğu gibi çeşitli oyunlar kuruyorlar. Şu anda bir tür oyun gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Hindistan'da başka bir oyun gerçeklik oynanıyor, New York'ta başka bir oyun gerçeklik var. Bu gerçeklikler, bu oyunun kuruluşu sırasında bilinsel olarak hepimize dağıtılmış roller var. Kimliklerimizi, bilinçli, e, kendimizin sosyal bir varlık olarak farkındalığımızı bu oyun gerçeklikteki rolümüzden şey yapıyoruz. Ben kaleciyim, sen beksin, o santrafor gibi bir oyun. Şimdi bütün bu background <gülüyor> aslında e, niçin? şey yaptık. Sezarın durumunu daha iyi anlamak için yaptık. Şimdi Sezarın Brutus'un annesiyle bir ilişkisi olmuştu, evlilik ilişkisi bir ilişkisi olmuştu ve Brutus'un Sezarın gayrimeşru çocuğu olduğu ilişkin yaygın bir rivayet var. <gülüyor> Glutus açısından gururunu oldukça zedeleyen bir durumdur ve e, Sezar'da rakiplerini sindirerek korkutarak sürekli o megaloman ve meydan okuyan tavrıyla sindirerek belli bir noktaya kadar gelmişti. Bunu şöyle düşünebiliriz. Sezar'ın şeyin kapısının önünde bırakmasını ee, gardiyanları. Orada bir gurur gardiyanlarına sığının gibi bir şey de okuyabiliriz. Ama aynı zamanda bir başka tarafını da görmemiz lazım. Bakın şeyler benim çok hoşuma gider. Bu Matadorların boğa güreşlerini filan izlemek tabii vahşi bir şey ama insan davranışına ilişkin çok şey öğretirler boğa güreşleri matador her adımda koskoca boğanın gururunu kırdıkça onu şey hale getirdikçe kendine güvenini azalttıkça artık öyle bir noktaya gelir ki kılıcına elini bırakır. Hatta bu ay arkasına döner. Siyircileri selamlar. Şimdi Sezar artık rakiplerini o kadar aşağılamış, küçümsemiş filan ki onun hakkında fesat, konspirasyon yapıldığını şeylerini dahi orada son bir meydan okumada bulundu gibi geliyor bana. Ben öyle yoruluyorum. Doğuldum, yanlıştır mı? Ama yorumun öyle, işte kılıcımı da bıraktım <gülüyor> ve size arkamı dönüyorum diyen Matador gibi. Ama şeyleri e, bu Arenada geçen olayları izleyenler filan bilir, ben çok izlediğim için değil bazen şeylerde haberlerde filan rastlıyorum. O Matador tam da öyle e, seyircileri selamlarken, e, binlerinde olsa bir boğa geliyor. <gülüyor> o, <gibi> şeyle, <gülüyor> yani. o da oluyor. O riski de alıyor. Evet. Sezar o riski aldı diye düşünüyorum. Gelinlik, o Benim maksadım burada, yorumun nasıl bir şey olduğunu anlatabilmek, onu görebilmek. Nasıl bir zenginlik içerisinde o adamın davranışını anlamaya çalıştığınızı göstermek. Sonuç itibariyle, diyebiliriz ki Sezar'ın mantığı, düşmanlarını yıldırmak istediği için Arenaya girdi. Öldürülemeyeceğine inandığı için Arenaya girdi gibi. Bakın arzu ve inanç dediğimiz iki tane durumu söz konusu ederek şey yaptı. Açıklıyoruz davranışını son itibariyle. ihtarıyla. Rica ediyor mu? Hı? İrade yok mu diyoruz sen şimdi? Tuttum mu? Öyle açıklıyoruz yani tabii ki. E, e, Doğru da değil mi? E, nedir, e, nedir irade diyoruz yani, yani? Kendi iradesiyle hani onu yani. gidebile de gitmiş olabilir anlamında. Gidebilir. Demek e, tabii canım gidebile gitti tabii. Yılı bende de onu diyorum. Hı. Sezar, yani dinliğimi kısa kestiğim için yanlış anladınız. Sezar, ee, işte senatörleri yıldırmak istediği için senatoya ee, evet. şeysiz gitti. Değil mi? E, ne derler? Sezar öldürülmeyeceğine inandığı için senar, senatoya savunmalarını almadan gitti. Benim burada dikkat çekmek istediğim şey, şu arzu, ve e, inanç e, çok. ve bu birazdan göreceğimiz gibi aslında açıklamalarda insan davranışlarını açıklamada kullandığımız esas sütrüktür. Esas dilsel ve mantıksal sütrüktür. Bir yorum çalışması nasıl yapılır örneğini vermeye çalıştım. Yani çok ciddi alınabilecek sonuçlara ulaştığımızı söylemiyorum hani ya, biraz bu, şu, şu aralar Sezar biraz ilgimi çekmeye başladı. Biraz böyle bir yani, ne oldu acaba diye merak ettim yani. Ondan sonra öylesine bir yorum. Yorum ciddiye gereken bir şey yok ama yorum nasıl yapılır? Yorumun mantığı nedir? O konuda şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Evet. Şimdi demin söylediğim gibi evet. ee, kıta Avrupa'sında her mimetik gelenek. Çok bastı. Fakat buna karşılık Amerika'da daha yorumlama diye tarif ediyorlar kendileri zaten. Başka bir akım var. Şimdi bunlar insan davranışlarını acaba ne tipte cümlelerle diyelim, ne tipte kelimelerle diyelim açıklıyoruz. Bunun üzerinde daha çok yoğunlaşmışlar. Bertrand Russell'ın çok ünlü, çok erken bir çalışması var. 1910'lar. Kıta Avrupasında Brentano'nun entansiyonellite dediği bir kavram var. Onu Bertrand Russell daha fazla geliştirmiş bir şekilde. O da şu bir zihin aktı, bir düşünce'nin daima bir nesnesi vardır. Düşünüyorum daima bir şeyi düşünüyorumdur Brentano'da. Bertrand Russell buna şunu katıyor. Şöyle eylebilelim tansiyonelitliği. Düşünüyorum daima bir önermeyle dile getirilebilir bir şeyi düşünüyorumdur. Bir durumu düşünüyorumdur. Yani ee, vapurun saat kaçta kalktığını düşünüyorum. Değil mi? Burada bir özne buluruz. Bir önerme ile bunun kalkması, kaşta kalkması. Bir de bu önerme ile dile getirilen şey karşısında o öznenin aldığı tutum. Değil mi? Intentionality Bertrand Russell böyle tarif ediyor. Daha sonra 1960'larda filan Donald Davidson ee, sebep gerekçe veren açıklamaları ele alıyoruz. Donald Davidson'ın ifadesiyle, biz insanların davranışlarını yorumlayarak açıklarken, bu şeylerden, Bertrand Russell'ın entansiyonalite, aptitude yani propozisyonel diyelim, ya, Öğren mesela tutumlar diye çevirdim ben bunu Türkçe. Ee, onlarla ifade edilecek bir takım sebepler, gerekçeler. Vapurun saat 6'da kalkacağını düşündüğüm için 5'te harekete geçtim. Davru, 5'te harekete geçme davranışıma bir sebep gerekçeyle açıkladım. Keza başka insanların davranışlarını da böyle açıklıyor. Ahmet köpekten korktuğu için kaçtı mesela. Şimdi Nero e, filozof Paul Chosland dedi ki bu tipte önermeleri beyindeki, beyinde geçen olaylara indirgeyemiyoruz. Bunları eylemine edelim dedi. Bunları indirgeyemiyoruz yani interteorik redüksiyon yapamıyoruz. Interteorik olarak teoriler arası indirgeme işlemini yapamıyoruz. Demek ki bunlar yanlış teoriler. Yani bizim elimizdeki bilim doğru. Ama bu önermelerle beyinde geçen olaylar arasındaki ilişkiyi, redüksiyon ilişkisini indirgeme ilişkisini yapamıyoruz. Peki ne yapalım? Bunları elimine ederim Başka bir dil üretecektir neuroscience. Girecekte o nördü sayesinde üreteceği dili bekleyelim. Eliminatif materyat. Şimdi bu bilgiyi aklımızda tutalım. Yani sebep gerekçe veren şeyleri aklımızda tutalım. Şey ne yapmak istiyordu? Paul Churchland bu önermeleri değil mi? Sebep gerekçe veren önermeleri beyindeki fiziksel, kimyasal, nedensel süreçlere indirgemeye çalışıyor Bu indirgeme işlemi başarılı olamayınca da bu önermeler filan yanlış. Bunları eylemine edelim diyorduk o Şimdi fonksiyonelizm ise bize bir imkan veriyor. Bakın burada ilk önce çevremizdeki birçok şeyi özellikle insan dünyasına giren, insani yaşama giren birçok şeyi Fonksiyonları bakımından tanımlarız. Sandalye değişik fiziksel özelliklere sahip olabilir. Değişik renklere sahip olabilir, şuna sahip olabilir ama onu fonksiyonu bakımından tanımlıyoruz. fonksiyonu fonksiyonudur. Dolayısıyla o gruba giren birçok nesne o fonksiyonu gerçekleştirdikleri için o gruba dahil oluyorlar. Doktor diyoruz mesela. Doktorlar çeşitli olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Keza hemşire. Ama belli bir fonksiyonalist açısından, yaptığı fonksiyon açısından. Bir ne? gerçekleştirecek. Fonksiyonalizme göre fonksiyonları gerçekleştiren şeyler. Işte nedir? Her şey olabilir. Fonksiyonalizm der ki ben fonksiyonla ilgileniyorum. Ama pratik hayatta fonksiyonları gerçekleştiren şeyler fiziksel, kimyasal süreçlerdir. Fonksiyonları fiziksel, kimyasal olaylar gerçekleştirir. Değil mi? Demek ki fiziksel gerçekleştireceğimiz biz kabul etmek durumundayız. En azından ampirik nedenlerle. Ee, şimdi bir otomatik hesap makinesini ele alalım. Değil mi? Bu otomatik hesap makinesi bir fonksiyonu yerine getiriyor. Toplama çıkarma yapıyor mesela. Peki bu toplama çıkartmayı gerçekleştiren şey ne? İçindeki fiziksel bir süreç. Eğer elektronik bir hesap makinesi ise çeşitli elektrik devreleri açılıyor, kapanıyor filan. Fakat burada dikkatimizi çekmesi gereken bir şey var o fiziksel süreçte ekranda istediğimiz mantıki süreç birbirine paralel şekilde zor Ne demek istiyorum? 5 yazdık, artı yazdık, 7 yazdık, eşittir yazdık. Değil mi? Tuşlara bastık, yazdık. Bunun sonucunda 12'nin çıkması bütün 5 artı 7 eşittir'in nedense sonucu var. Kozel olarak buna mı yani orada bir kozalite mi var? Yoksa rasyonel olarak 5 artı 7 eşittir, 12'yi gerektiriyor mu? Bu mantıken farklı bir, mantıken gerçekleşen bir şey değil mi? 5 artı 7 eşittir 12'nin nedeni değil, reason, sebebi gerekece. Halbuki bu sebep gerekecinin sonucu olan şey, makinenin içinde fiziksel, kimyasal süreçlerle ifade ediliyor, değil mi? Esas nedensel süreç makinenin içinde gerçekleştirici de. Dikkat ederseniz burada rasyonel süreçlerde, fiziksel süreçlerin birbirine paralel gittiğini, birbiriyle paralel geliştiğini görüyoruz. Bu paralel gelişme tabii ki programdan kaynaklanıyor. <gülüyor> 5 artı 7 eşittir, 12'nin nedeni olmadığını nereden görebiliriz? 5 artı 7 eşittir diye yazılırız. Için, makinenin içinde fiziksel bir bozukluk vardır. 12 çıkmaz. 15 çıkar. Demek ki 5 artı 7 eşittir. 12'nin nedeni değil. O onun yan gerektiriyor. Şöyle diyelim. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates de insandır. Sokrates de ölümlüdür. Şimdi Sokrates'in ölümlü olmasının nedeni bütün insanların ölümlü olması değildir. Bütün insanların ölümlü Sokrat insan ise Sokrat'ta, insansı ise Sokrat'ta Ama Sokrat'ın ölümlü olmasının nedeni termodinamik antropinin artmasıdır. Ve biyolojik organizmalar termodinamik antropinin artmasına karşı belli bir düzeyde direnebilirler. Diğer insanlar da ancak bu termodinamik antropinin artmasına karşı direnen mekanizmalara sahip oldukları için geçici bir süre ölümlüdür. Yani sürecin nedeniyle mantıki veyahut da rasyonel açılımı arasında belli bir ilişki kurulabiliyor. Şimdi çok yıllar evvel, 30 sene kadar önce tabii bizim nesil bilgisayarla geç tanıştı. 30-32 yıl evde bir bilgisayarla karşılaştım belki 35 sene önce bir bilgisayarla karşılaştım e, ne işe yarar bu filan tabii bilgisayarları filan okuyoruz bir şeyler biliyoruz filan da o bilgisayar ne işe yarar Allah bir genç arkadaş vardı dedi ki abi bundan satranç oynayabilirsin mesela seni dedi hadi öğrendik satranç oynuyoruz bilmem ne ondan sonra baktım. Ben bir hamle yapıyorum, adam cidden diyor hamleyle karşılık veriyor yani, sadece bir hamle yani, ciddi bir hamle. Birdenbire aletin içerisinde insan mı var, ne var falan diyebiliriz, ne yaşıyor <gülüyor> yani olmadığını biliyorum ama o hisle kapılıyorsunuz. Bir de saçma zapan hamle yaptığım zaman bir utanç. <gülüyor> Hay Allah rezil oldu bu alet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adeta rezil oldu falan. Ee, şimdi bakın, satranç hamlesinin belli bir anlamı var. Değil mi? Makinenin ya yaptığı satranç hamlesini ben nasıl şey yapabilirim, düşünebilirim? Filini çekti çünkü kalesini korumak istiyor. Değil mi? Ne oldu? Sebep gerekçe veren açıklamaları bir makinenin Fonksiyonlarına da uyguladım. Makinenin bilinci var mı? Yok. Şimdi bir an için bizim bilincimiz olduğunu düşünmeyelim. Bizim satranç oynarken yaptığımız hamlelerin anlamlı olmasının şeyi bilinçten kaynaklanmıyor. Bilinçle o anlamı fark ediyoruz tabii. Anlamlı, rasyonel olmasını sağlayan şey o değil. Bilinç değil yani diye düşünebiliriz. O, bu bakımdan da anlam bakımından neden olma günlük hayatta hep düşündüğümüz bir şeydir. Deriz ki, işte e, şey e, falanca falanca bana şunu yaptığı için şöyle bir e, karar aldım. Değil mi? Anlam bakımından kendi davranışımı şey yapar. Aslında bunun fiziksel gerçekleştiricisi beyindir. Fiziksel gerçekleştiricisi. Tıpkı şey, bilgisayar gibi beyinde bu anlam bakımından neden olma gibi gözüken şeyin fiziksel gerçekleştiricisidir. Tabi burada bir problem çıkıyor. Bilgisayarın ki elektronik, elektronik hesap makinesinin rasyonel tesirlinin Fiziksel olarak gerçekleştirilmesinde e, insan e, edimlerinin rasyonel olması arasında bir fark var. O da ne? Fenomenen komik, kamşasası. Ben de bilgisayar gibi olsaydım, hiçbir zaman bilgisayarla oynarken onun yaptığı hamleleri bir anlamlı bir şey olarak algılamayacaktım. Evet, taktik olarak aynı şeyleri, yani yapay zeka olduğunu düşünün. Bilinci olmayan bir yapay zeka olduğunu düşünün. Aynı şeyleri yapardım. Anlamdan da söz edebilirdim. Onun şeyinin hamlesinin anlamı şu, benim hamlemin anlamı bu. Ama bizim o fenomenel yaşantı olarak anlam dediğimiz şeye sahip olmazdı. Peki bu anlam diye dediğimiz şeye sahip olmak bizine ne bakımdan şey yapıyor? Şimdi, bu, çok, daha bu Efendim? Sergesine. Şey, yani ...çok evet. bir açımdan kritik bu şey, konusu açısından evet. Evet. Aslında biz yani sonuçta o gerçekleştirici anlamını biz ifade ediyoruz. Evet. Yani, yani, bu fonksiyonu gerçekleştiriyor. Yani, i̇nsan beynine de affediyor olamamış. Yani, sonuçta beynine de bir gerçekleştirici olarak tanımlıyoruz. Evet. Doğru, tamam. e, o konuşursuz dediğimiz şeyi affettiğimiz anlamı olamaz mı? Yani bilgisayar da ileri bir bilgisayar farklı bir yapıda olan elektronik bir tasarımda... Bize bir, e, ya bu bir gerçekleştirici aslında bilinç, bende noktasında bir şey ulaşamaz. Hani şey... İşte oraya girmeye çalışıyoruz yani. Bilgisayar <gülüyor> <müfram ilgiselerden, gülüyor> yani artificial intelligence ile aramızdaki fark ne? Yani çok basite indirgemeye başladığımız zaman bu farkı e, yani fenomenel yaşantılarımızı devreden çıkardığımız zaman bir fark kalmıyor. Aynı şeyi yapıyoruz yani. Onda da rasyonel süreç akıyor. Ama o rasyonel sürecin atmasını sağlayan bir fiziksel gerçekleştirici var. Dolayısıyla ondan aynıyız. Ama bir fenomenel consciousness dediğimiz bir durum geliyor. Makine diyebilir ki hani bir program takarız. Ya tabii ki farkındayım ben şu hamleyi yaptım. Niye? Çünkü kalemi korumak istiyordum. Diyebilir bize. Tıpkı bizim dediğimiz gibi. Ama Hepimiz biliyoruz ki biz bunu derken sahiden başka bir şey de hissediyoruz. Ve makinanın bu şeyi hissetmediğine inanıyoruz. Problem... Bir öğrenmiş bir belleyimiz de var. Yani bir bellikle. Ya da bazen... E canım, da bilgisayarın da bir belliği var. Onun da bir belliği var. Belliği var. Anında. Dava oradaki şey... Şimdi bir başka konu açalım. Şimdi beynimiz kafatasının içerisinde. Değil mi? Aslında biraz spekülasyon yapacağım. Hepimiz biliyoruz ki beyin aslında embriyogenes sırasında ektodermden kaynaklanan bir organ. Yani deri gibi. Diğer iç organlar endodermden kaynaklanır. Demek ki bir e, beyin ekröden bir e, şey, e, bir iç oradan değil. Aslında bir dış organ. Ve biyolojik evrim sırasında kafatasının içerisine çekilip kendisini korumaya almış bir organ. Böyle bir baktığınız zaman bir tür deri gibi olarak düşünebiliriz. Tamamen spekülatif bir şey. Yani dış dünyada organizma arasındaki ilişkiyi Kur'an bir diye birçok şey var. Fakat beyin bir kafatasının içerisinde kapalı. Bu kafatasının içerisinde kapalı olan şeyin içerisinde renkler, kokular, ıı, sesler, bilmem neler nasıl giriyor? Hı? Evet. Bir takım duyu organlarından giriyor diyeceğiz ama duyu organları işte gözleri, retina tabakası üzerinde. Bu da striat kortez görme alanı. Buradan oraya doğru elektrik sinyaller gidiyor. Yani beynin içerisinde sesler, kokular, bilmem neler filan girmiyor. Elektrik sinyaller giriyor. Ben o elektrik sinyaller şeyi aktive ediyor. Halbuki biz böyle bir beynin kapı, kapalı bir şeyin içerisinde bir başkasıyla <gülüyor> iletişim halinde olduğumuzu düşünüyoruz. Konuştuğumuzu düşünüyoruz. O sesleri duyduğumuzu, o konuşmaları yaptığımızı düşünüyoruz. Halbuki beynimize giren şey <gülüyor> tamamen bir takım sinyaller. Bir takım enformasyonlar. Şimdi Şimdi şöyle yapalım, beyni daha iyi anlamak için biraz bilgisayarlarla da karşılaştıralım, hafif bir bilgi de vermek istiyorum. Beyin 100 milyar tane hücreden nörondan oluşuyor ve bunların arasında akıl almaz konneksiyonlar var, yakın konneksiyonlar, uzak konneksiyonlar, acayip bir bilgi işlem ünitesi. Bu klasik bilgisayarlardan farklı olarak şey e, paralel dağılmış, müranne network'lerden çalışıyor. Ama bu aradaki farka rağmen aynı informasyon teorisi, Claude Shannon'un informasyon teorisi iki sistemde de hala geçerli. Şimdi son 20-25 sene içerisinde bilgisayarcılar Şimdi da yapay zekacılarla insanı taklit eden yapay neural network'ler yaptılar. Yani insan beynini taklit eden klasik bilgisayar diyorum şu anda yapay olarak beyni taklit eden sistemler var. İşte bakıyorsunuz gözünüzü tan tanıyor sistem. Değil mi? O tanıma fonksiyonları tam beyninin tanıma fonksiyonlarından kopyalanmış. Nasıl tanıyor beyin? Onu kopya ediyor. Peki, şimdi konuşma fonksiyonunu iyice anlayabilmek için bir kere e, şeyi, bizim iç yaşantılarımız, fenomenel yaşantılarımız olduğunu unutalım. Beyne enformasyonlar girdiğini düşünelim. Şimdi beyin aslında kaba taslak ayırırsak 3 tane Alt üniteye ayırabilir. Çok kaba asla. Ama ben bunu en 3 bnin modeli adını verdiğim bir modelde iki ayırdım. Bunu da tıpkı bilgisayardaki gibi bir sistem olarak şey yaptım, ayırdım. Basitçe anlaşılsın diye. Şimdi satranç oynadığınız bilgisayarı düşük. Satranç tahtaları taşları onun üzerinde dizilir. Bilgisayar o satranç tahtalarını siyahla oynuyor. O siyah taşların e, kendi içerisinde enformatik bir temsiline sahip. Açık, kapalı devrelerde. Değil mi? Doğrudan satranç tahtalarını algılamıyor. O satranç tahtalarını e, taşlarını algılamıyor. O satranç taşlarının dağılımını enformatik olarak kendi içinde temsil ediyor. Boş kareleri temsil ediyor. Ve rakip oyuncunun Taşlarını da kendi içinde enformatik olarak temsil ediyor. Ve bu enformatik temsil üzerinden oynuyor. nesli Central Processing Unit dedikleri bir unit var bilgisayarda. O sistem şey yapıyor, oyunu oynuyor. Demek ki bilgisayar doğrudan doğruya kendi yaşam dünyası, yani satranç tahtasıyla ilişki içinde değil. O satranç tahtasının kendindeki enformatik temsiliyle ilişki içinde. Bakın bu nokta önemli. Biz insanlar da aslında düş dünyayla değil, kendi bedenimizde doğrudan değil, bütün bunların beynimizdeki enformatik temsiliyle, Çalışıyoruz. Beyin kendinde enformatik olarak temsil edilmiş bir dünyayla çalışıyor. <gülüyor> Bunun böyle olması ne demek? Beyin bir kukla tiyatrosu. Oynadığı kukla da ben. Benim beynimin oynadığı kukla ben. Yani ben benim beynimle bir şey oynamıyorum. Benim beynim beni oynuyor. Satan'sı da oynuyor. Bu insayeti kazanmak, dünyayı daha iyi anlamamıza yardım edecek. Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Tabii. Ee, şimdi satranç e, oyununda, yani, e, şimdi yani, oyunun e, görünen alanı çıkarttığımız zaman oyun için bir kendi alanı kılıyor mu? Yani bu zaten devrenin oyunun kendi bütünlüğünün bir parçası olarak zaten orada şey var yani, yani, yani e, sorup mi gitmek e, istiyorsun? Yani onun içerisindeki bütün hepsi, yani kendisinin bütün parçası. Yani arkada zaten onun e, bilgisayar için kendilikten bahsedebilmesi şey olanların olabilmesi için tutaplağının <gülüyor> orada olmaması lazım. Burayı çıkarttıktan sonra da bu işlemleri yürütebilecek bir alanın oluyor olacak. E aslında lazım. öyle bir şey, tabii o, yani o dış dünya... Onun yaşam dünyası diyelim, kendi i̇şte enformatik olarak temsil ediliyor. Kendisi aslında solipsist bir sistem. Sadece dışarıda bir şey var mı, satranç tahtası var mı filan, yani bilinci olsa bilgisayarın farkında olmayacak. O kendi içinde oynadığı şeyi bilecek. Ee, i̇şte sıfırlar bizleri hesap edecek filan, Yine sıfırlarla birilerle sonuçlara ulaşacak. Ne olacak, değil mi? Beyin de böyle çalışıyor. Aslında biz bir temsili dünyayla kafamızda biraz efendim ne dedik? Damazio, self temsili bahsetti. serften bahsetti. Aynı zamanda e, dış dünyayla ilgili de bir neural temsil var. İşte özellikle prefrontal korteks bu temsilleri yani dış dünya temsilini başka insanların bendeki nöral temsini ama tabii ki onları oynama şansı yok kendi taşlarını oynuyor onun taşları da benim dolayısıyla beynin ben beynimi kullanmıyorum beyn beni oynuyor oynatıyor oynatıyor yani o yüzden nöronlar kentsin. Satmaç, kaşınma oluyor. O yüzden pantoma olmayan el ağrısını yeni bir nöral temsil henüz oluşmadığı için eski temsille göre daha iyi algıladığı için orada olmayan yerde ağrı bağlı, hissediyor ya da başınca, kaşınma hissediyor. Ay, e, yani... Şimdi eğer durum bu ise beyin kafatasının içerisindeki bir organ ve bu organ da düştüğüne e, temsil ediyor. Peki bu kafatasının içerisindeki beyin nasıl konuşur? Şimdi beyin konuşur dediğimiz zaman birçok itirazlar işte İşte Oxford'dan bir tane filozof var, ee, neydi adamcağızın da aklını vermiyor. O bir kitap yazdı Wittgenstein'e dayanarak, ya beyin konuşmaz, insan konuşur. Tabi, beyin konuşmaz, biyolojik organizma konuşur. Ama biyolojik ormanın organizmanın vokal traktına ne e, hareketlerine ne oluyor? Beyin oluyor, beyinden çıktılar oluyor. Beyinin prefrontal korteksinin yaptığı hesaplar, bilmem neler konuşmamızı <gülüyor> Şimdi biz o organizmanın konuşmasına neden oluyor? için kısaltılmış olarak beyin konuşuyor diyor diye. Beyin neden bahsedebilir? Aslında bize fenomenal yaşantımızda tam da dış dünyadan bahsediyor gibi gözüküyor. Aslında beyin kendisindeki reprezentasyonlardan, informatik temsillerden başka bir şeyden bahsedemez ki. Yani zannediyoruz ki biz dışarıdaki dünyadaki bir şeyden bahsediyoruz. Aslında ki dışarıdaki bir şeyden değil, o dışarıdaki şeyin bendeki temsilinden bahsediyoruz. Bu çok önemli bir fark yaratıyor ve birçok meslektaşımızın gözünden kaçıyor. Bunu yakaladığımız zaman, yani beynin ancak kendisinden söz edebileceğini anladığımız zaman, Beyin eğer kendindeki nöroenformatik durumları rapor ediliyorsa. Şimdi şey yapalım. Ne demiştik? Arzu-inanç psikolojisi demiştik. Ee, sebep gelerek, gerekçe vererek açıklamalar demiştik. Şimdi susadığım için su içler. Işte. Değil mi? İnsan davranışlarını açıklamak için sebep gerekçe veren önermelerden bahsetmiştim. Ne? Susadığım için su içtim. E susamak nedir arkadaşlar? Susamak, hipotalamus'ta ozma reseptörler var. Hipertonik olursa susuyoruz, Hipotonik olursa işte tuzlu bir şeyler, yemek istiyoruz, süler. Susamak dediğimiz şey, aslında beynimizin nöroinformatik bir durumu. Ölçüyor, nöroinformatik bir sonuca varıyor. İşte köpek gördüğüm için kaçtım. E, gö köpek görmek ne demek? Oksipital lobumdaki e bir takım nöronların aktif olması. Benim nöroinformatik bir durumda olmam. Buna bağlı olarak kaçtım diyoruz. E i̇şte korktuğum için kaçtım. Aynı şeyleri tabii ki aynı netlikte değil. Korktuğum için dediğimiz zaman böyle diyebiliyoruz ki mesela amigdalasında amigdalasının nöroenformatik durumu bu arkadaş. Amigdalam, yani ben korktuğum için kaçtım dediği zaman adam, amigdalam şu nöroenformatik durumda, onun için kaçtım diyor. Ama arasında çok önemli fark yok mu? Yani, Orada mı? çok önemli fark yok. Doktor ve de şurada var. İnandığım için ve istediğim için şey kadar, yani korktuğum için dediğimizde korku çok şey, amigdala denilen bir bölge vardı elinde. Onun aktivasyonuyla çok bağlantılı bir şey. Tıpkı hipatolahımızda olduğu gibi bağlantılı bir şey. Orada problem yok. Fakat bu inandığım için, istediğim için de bazı problemler var. Bunu yani insanın inanmasını nörofonksiyonel olarak, nöro enformatik olarak nasıl ifade edeceksiniz? Orada problem var. Ee, şeyde istediğim için Kaçtım gibi ifadede, iste, arzu istek gibi böyle biraz daha muğlak olan, henüz e, nöro-santifik olarak e, şey yapamadığımız, e, açıkça tarif edemediğimiz enformatik durumlar konusunda sıkıntı var. Ama bunların da hani geleceğin görebilmeyle aşılabileceğine varsayıyoruz. Buradan tekrar... Yani çok da uzattım arkadaşlar. Kesin <gülüyor> mi? <gülüyor> yok, yok, hayır, hayır, hayır, hayır. Ee, şimdi buradan tekrar ağır sorununa giriyoruz. Ağır sorun neydi? Şimdiye kadar nöroinformatik süreçlerden bahsettik. Beynimizdeki şey süreçlerden ee, nasıl diyelim ee, nöroinformatik olarak temsil edilen bir dünyadan bahsettiğimizden şey yaptık. Ama aynı zamanda biliyoruz ki bu nöral aktiviteler bir takım fenomenel yaşantılar da oluşturuyor. Korktuğum için kaçtım dediğiniz zaman amigdanyam şu e, nöral aktivite düzeyinde olduğu için kaçtım demiyorum. Subjektif bir korku hissi yaşadığım için kaçtım diyorum. Peki bu ilişki nasıl kurulabilir? Şimdi problemi biraz daha derinleştiriyoruz dikkat ederseniz. Problem bir adım daha geriye gitti. Nöroinformatik süreçler var. Bu nöroinformatik süreçlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan fenomenel yaşantılar var ve biz kendimiz konuştuğumuz zamanda işte susadığım için su içtim dediğimiz zamanda hipotalamusundaki ozmatik reseptörlerden değil susuzluk hissinden korktuğum zaman korktuğumdan bahsediyoruz. Bu nasıl olur? İşte burada dört tane tezimiz var. Etkileşimci ikilik. Bunların eleştirisine girişmiyorum. Bunları pek etkileşimci ikiliğe kimse kabul etmiyor. Fizikselcilik. Hı -hı. E bence eleştirilmesi kolay. Epifenomenizm ve ontolojik özdeşlik dediğimiz iki tane tez kalıyor. Bu beynin gölgelerini yazarken arkadaşlar, epifenomenizmi <gülüyor> savunmaya çalıştım. Yani bence bu özdeşlik tezide, Ontolojik özürleşiklere de epifenomenalizmle aynı. Ha, bir kere bunlar arasındaki farkı anlatayım size. Epifenomenalizm genellikle nöral yaşantıların fizik bilmiyle ifade edilemeyecek şekilde e, nöral nöral olayların fizik bilmiyle ifade edilemeyecek şekilde fenomenal yaşantılara neden olduğu ya da böyle bir nedensellik ilişkisi söz konusu olmasa da fenomenal olayların fiziksel olarak etkili olmadığını söylüyor. Bunu da aslında bu etkileşimci ikiliği eleştirerek biraz da gitmemiz lazım. Çünkü fiziğin iki tane korunum yasası var. Bunlardan bir tanesi enerjinin sakınımı kanunu. Termodinamiğin birinci yasası. İkincisi Newton'un ikinci yasası. Nedir? Momentum'un momentumun korunum yasası. Bu yasaları çiğnemeden... Fiziksel olmayan bir şey, fiziksel bir şeyi etkileyemez. En basit açıklaması bu. Dolayısıyla eğer fenomenal yaşantılar fiziksel değilse, şeyi fiziksel bir şeyi etkileyemez. Yani, mucize olur da etkiler, Allah'a yardım eder falan diyorsanız, yani Allah istedikten sonra aşık olur da, doğa olayları içerisinde kalırsak, olmaz yani bu iş, olacak iş değil. Şimdi ikinci olarak e, ha durum böyle olunca fenomenel yaşantılar demek ki beyni etkileyemiyor. Nöral çalışmaları etkileyemiyor. O zaman ne demiş oluyoruz? E, şeyi e, ne derler adına? Epifenomenizmi doğru. Epifenomenizmi ne diyor? Bu fenomenel yaşantılara nöral aktivasyonlar neden oluyor. Ama tersine bir Etkileşim yok. O zaman korunum yasaları çiğnememiş oluyor. Dikkat edersiniz. Ama fenomenel yaşantılarda dünyada etkili olmamış oluyor. Öz, ontolojik özleçlik tezini birazdan anlatacağım ama bu varlığın çok derin bir katmanında ya yani, beyindeki bir e, şeyde durum, e, beyindeki bir olay sırasında ortaya çıkan nörel ve fenomenel durumların varlığın derin bir katmanında bir ve aynı şey olduğunu savunan bir tez. İlk önce isterseniz bunun nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışayım. Bir şeylere benzetmeye çalışarak. Şimdi kuantum mekaniğinde çift yarık dediğimiz çift yarık deneyi dediğimiz bir deney var. Bu 1800 yılında ee, bir göz olan yang tarafından şey yapıldı ve işte ne diyelim ışığın dalga olduğunu göstermeye çalıştı. Çalışıldı burada. Ve işte faradaylar, maxerler, amperler filan hep bu konsept üzerinden giderek e, elektromanyetik dalgaları, elektromanyetizmayı geliştirdiler ama e, burada ışık dalga gibi gözüküyor. Çünkü ne oluyor? Çift yarıktan geçtikten sonra girişim yapıyor. Bir süreden atabilirsiniz. Girişim saçakları meydana geliyor. Değil mi? Ama bakın sadece ışık tanecikleri, ışık kuantumları değil. Tek tek elektronları da çift yarıktan atsanız, çek çek protonları da çift, çift yarıktan atsanız aynen dalga gibi girişim saçağı meydana getiriyorlar. E peki, elektron hem dalga hem parçacık mı? Bohr bunu, bu zorluğun üstesinden gelmek için tamamlayıcılık ilkesini ileri sürmüştü. Daha sonra Borne tarafından aşıldı bu ama bir dönem şunu söylemişti. Bohr tamamlayıcılık ilkesi. Demişti ki, bu her neyse bizim elektron dediğimiz şey, her neyse proton dediğimiz, kuark dediğimiz şey her neyse ne parçacık ne dalga. Hem parçacık hem dalga. Yani sen ana dalga mısın diye bir deney koşulunda sorduğun zaman evet ben dalgayım diyor. Sen ana parçacık mısın diye bir deney koşulunda sorduğun zaman parçacığım diyor. O ne parça ne şey. İşte ontolojik özdeşlik tezinden, kast de biraz buna benzer bir şey. Yani bizim deney koşullarımız onu, o her neyse onu bir yerde şey gibi, nörel aktiviteler gibi, bir yerde can acısı gibi görüyor, ele alıyor. Ama o şey her neyse ne nörel aktiviteler, ne fenomenel deneyimler. Daha derin bir şey, varlığın daha derininde bir şey yani. Ama bizim deney araçlarımıza böyle yansıyor, diye düşünebiliriz. Başka şeyler de var, çok uzattım. Ee, şey yapmak istemiyorum, sıkmak da istemiyorum yani. Tadını da bırakmak istemiyorum. Ha, şeyi mesela epifenomenizmde ontolojik özdeşlik dizimi nasıl ayırtabiliriz? Şimdi, gündüz olmasıyla güneşin doğması olması aynı olay mıdır, birbirinin özdeşi durumları mıdır, yoksa güneşin doğması olması gündüz olmasının nedeni midir? Bakın, eğer... Ee, Güneş dünyanın etrafında dönüyorsa, güneşin doğması dünyada gündüz olmasının nedenidir. Değil mi? Güneş dönüyor, dünyada gündüz oluyor. ışıklar geldi. Ama dünya kendi eksinin etrafında dönüyorsa, dünyanın bir yerinde gündüz olmasıyla güneşin doğrulması bir ve aynı olaydır. Bunlar özdeştir. Ne demiştik konuşmamızın başında? Nörel aktiviteler ve araştırıyoruz şey için e, fenomenel yaşantıların nasıl ortaya çıktığını hangi olaylarla hangi nöral olaylarla hangi fenomenel olayların korole olduğunu araştırmaya çalışıyoruz. Ama bu korelasyon çıktığında iki tane problem çıkacak. Bunlar özdeş mi? Nedensel mi ilişki yaptım? İşte bu problemde epifenomenalizmi incelediğim zaman bunun şeye vardığını yapıyorum. vardığını tespit ettim. beynin gölgelerine yazdım. Sonra çok iyi toparlayamadım. Çünkü çok aceleye geldik ben. doğru orütesi, ontolojik özdeşlik tezi benim sonuçlarıma göre. Yani bunlar Neisbor'un bu hem dalgadır hem parçacıktır, hem dalgalık değil, da değildir, parçacık da değildir, daha derin bir şeydir dediği gibi bir şeyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Benim nacizlerle ulaştığım sonuç bu. Yani onu şeyde, bu argümana, bu, Ankara'da bir sempozyum var ay 25'inde, orada bu argümanı açıkça şey yapacağım. Şifade edeceğim. Şimdi birinci felsefesinden, reflekslerden filan da bahsetmek istiyordum size. Reflekslerin mantığından, patellar refleksinin mantığından. İşte patellar refleksini biliyorsunuz, biz ne zaman oynarken. Bunlar aslında agonist-antagonist kasların sinerjik bir şekilde, uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan şeyler. Bunlar postürümüzü, hareketlerimizin ahenkli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Şimdi burada rasyoneliteyi ve telosu da görüyoruz. Reflekslerin de bir telosu ve bir şeyi var. Çok uzatmak yine istemediğim için kısa kesiyorum. Paramesyumu ele aldığımız zaman, paramesyum mesela gidiyor, cisimle karşılaşıyor, çarpıyor. Bundan sonra geriye doğru çekiliyor. Kendisine açı veriyor ve şeyin etrafından dolanıyor. Engelin etrafından dolanıyor. Şimdi bunun aklı var mı? Herhalde bir bir tür akıl var orada yani. Bunları hesap eder Bir akıl var. Bilinç var mı? Çok büyük bir ihtimalle bilinç yok. Şimdi konuşmamızın sonuna geldik. Biraz da kısa kesmeye çalıştım. Şimdi... Ee, Kısa bir süre içinde olsa dünyayı gördüğün gibi görmenizi sağlamaya çalışmak istiyorum. Çünkü. Bakın bundan 4 milyar yıl evde bir kimyasal reaksiyon başladı. Ve bu gezegen de geçen olaylar Mars'ta geçen olaylardan fiziksel olaylardan ilk farklı. Aynı fizik Orada da geçerli, burada da geçerli. <gülüyor> ama bunu da giderek rasyonel <gülüyor> ilişkilerle olmayan nasıl ee, şeyi düşünmüştük 5 artı 7 eşittir 12 işleme bir rasyoneliteye tabir ama bu fiziksel olarak gerçekleştiriliyor. Giderek bu gezegende rasyonalizmine dayanan <Gülüyor> ilişkiler artıyor, büyük ekonomik organizasyonlar, dinler, yani insanüstü bir akıl, rasyonel bir şey oluyor ve bütün bunların hepsi sadece fizik kimya yasaları ile oluyor. İşte, bütün bunların hepsi etrafımıza baktığımız zaman gördüğümüz oluşan şeyi, üstelik de fizik kurallarına başvurmadan sadece doların yükselip alçalmasını takip ederek sadece rasyonel ilişkileri takip ederek çoğu zaman çözüyorlar. Bu muazzam organizasyonu, bu muazzam rasyonalizasyonunu hissettiğim zaman hakikaten acayip bir makinenin içerisinde ya da acayip bir dua olayının içinde hissediyorum. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>